Doğadan gelen sağlık. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Filiz Meriçli. Merhaba. Yeni bir programda yine birlikteyiz. Program Teknik Yönetmeni Deniz'le birlikte hepinize güzel bir perşembe günü diliyoruz. İstanbul'da hava yağışlı ama pırıl pırıl baharın müjdesini veriyor. Umarım arkadan yeniden soğuklar gelmez. Bu hafta sizlerle özellikle önemli bir uçucu yağ bitkisiyle başlayacağız. Ökaliptus'tan biraz bahsedeceğim sizlere. ortalıkta hazır... Yeni bir grip salgını var söylentileri de varken e, gribe karşı savunma mekanizmamızı güçlendirmek için ekinasiye ve benzerlerini kullanmanın yanında e, hem koruyucu hem de tedavi edici olarak uçucu yağlardan da yararlanabiliyoruz. Bunlardan bugün ökaliptüsü e sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama yoğun bir ağırlık e, Anlatıma girmeden önce size müzikle merhaba diyelim. Ağzımızda bal gibi bir türkü olsun programa başlarken. Evet Ezgi'nin günlüğü... Boyu ekmek Evet ağzınızda hep bal gibi bir türkü olsun. Çocuklarınıza, evinize bol kazanç götürün, ekmek parası götürün, sağlık içinde, dürüstlük içinde ve güzellikler içinde. Ökaliptus'tan bahsediyorduk. Ökaliptuslar aslında dünyanın en hızlı büyüyen ağaçlarından. Bir de pablonialar var biliyorsunuz. Özellikle odunu için e, üretilen e, bize de getirildi. Bazı ilçelerde süs bitkisi olarak parklara, bahçelere diktiler. Ama o kadar çabuk büyüyor ki parkın peyzaj mimarisini e, bozuyor. Sonra da e, kesiyorlar. Öyle şeyler de gördüm. Onu da paylaşayım sizinle. Evet, ekaliptuslara dönersek dünyanın en hızlı büyüyen ağaçlarından. Bazılarının 100 metreye kadar ulaşıyor boyu. Aslında vatanı Avustralya. Dünyada 700 kadar da türü var. Bunların çoğu da Avustralya'da yetişiyor. Bizim ülkemizde de özellikle Adana civarında Adana'da Çukurova'daki bataklıkları kurutmak için e, dikilmiş e, fidanların oluşturduğu büyük ormanlar var. E, kültürü yapılıyor diyeceğiz bunu. Ekaliptusların özelliği Kalk arasında e, kullanılışına geçmeden önce bu e, çok fazla su alması kökleriyle çok fazla su alması ve bataklıkları kurutması nedeniyle ona bir sıtma ağacı demişiz sıtma da Kin'in kullanıldığı için o zamanlar aynı zamanda kin'in ağacı da demişiz. İki ismimiz de doğrudan doğruya Çukurova'daki sıtmayla alakalı. Çünkü yılda ortalama 250 ton suyu topraktan alıyor ve yaprakları vasıtasıyla buharlaştırıyor. Çok su kullandığı için ağaç. Böylece bataklıkları kurutabiliyor. Halk arasında... Pek çok alanda kullanılıyor ama günümüze geldiğimizde özellikle yaprak ve uçucu yağ, yaprağı taşıdığı uçucu yağ, bronşitte, astımda, sinüzitte ve koah dediğimiz kronik obstruktif akciğer hastalığında ve benzeri solunum yolları rahatsızlıklarında kullanılıyor. Neden kullanılıyor? Güçlü bir antimikrobiyal etkisi var anti enflamatuar etkisi var ve analjezik e, etkisi var. Bütün bu etkilerinin üzerinde yapılan çok sayıda çalışma var. Ayrıca hipoglisemik olduğunu gösteren e, yayınlar var. E, dişlerde plak oluşumunu engellediği yolunda araştırmalar var. Ve bir de haşere kovucu, sinek kovucu haşere kovucu e, bitkisel preparatların bileşiminde yer alıyor. Çünkü böyle böcekleri kovucuda e, bir etkisi var. E, ökaliptus yapraklarının veya uçucu yağının yapraklarda ve uçucu yağlarda farmakognozi derslerinden hatırlayın bitkiye adını veren bir bileşik var ökaliptol ökaliptol bir sekiz sinol hatırlarsınız ayrıca uçucu yağda limonenler var pinenler var alfa ve etapina kafur gibi bileşikler var bütün bu ıı, uçucu yağın etkisinden hepsi sorumlu ama en çok da ökaliptol ıı, sorumlu. Ayrıca yaprakta flavonoid bileşikler var. Bu yaprağı diyüretik etki kazandırıyor. Tanenler var, polifenolik başka bileşikler var ve triterpenoidler var. Bütün bunlar da yaprağı etkisinde katkısı olan bileşikler dahilen nasıl kullanılıyor özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalarının hastalığının oluşturduğu alevlenmeleri atakları e, azaltıyor bronşit ve astımda yararlanıyor aynı zamanda tabi yaygın bir biçimde de e, pastilinden e, şurubuna kadar e, soğuk algınlığı ve üst solunum yolları rahatsızlıklarında e, kullanılıyor Almanya eczanelerinde oradan örnek veriyorum size çok sayıda e, kaliptüs uçucu yağı taşıyan e, kalipte eterolyum taşıyan e, preparat vardır biz en son Brüksel'deydi sanıyorum böyle bir grip olmuştum. Eczaneye gittiğim zaman eukaliptus uçucu yağ, biberiye uçucu yağ ve lavandula uçucu yağından e, oluşan bir e, bitkisel ilaç fitofarmasötik vermişti eczacı. Ama üretildiği yer İspanya'ydı. Bunu da hep paylaşıyorum. Biz de ülkemizin bitkilerinden ilaçlar üretebilelim ve Avrupa Birliği'ni pazarlayabilelim yatıyor benim gönlümde. Eucaliptus'a dönersek eğer dozu tabii önemli... Ee, e kaliptüs uçucu yağının dozu önemli ee, fazla alındığı zaman doz aşımında ölümlere bile neden olabiliyor ee, oral yolla kullanıldığı zaman bütün bir gün e, kullanılacak olan uçucu yağın toplam miktarı e, yarım mililitre yani 0.6 mililitreyi geçmemeli. E, bu da e, böyle tek seferde değil, e, en az 3 e, sefere bölünerek üç kez 3 e, kere de e, eşit bölünerek alınmalı. Kapsüllerdeki doz miktarı ise işte 100 ila 200 miligram arasında olabiliyor. Bu da iki ya da işte en fazla 5 kere e, alınmalı çünkü e, eğer daha fazla miktarda alınırsa e, toksisiteye neden olabiliyor e, harican kullanımdaki e, doza gelelim harican nasıl kullanılıyor önce onu hatırlayalım isterseniz e, harican inhalasyon da bu şeklinde yararlanabiliyoruz 150 mililitre 120 mililitre kadar e, kaynar su içine 12 damla ekaliptus yağı e, da e, inhale edilirse eğer havlu da başa e, kapatılmak suretiyle e, ya da 1 litre sıcak su içerisinde bu kez 15-20 mililitre ekaliptüs uçucu yağı eklenebiliyor. Bu da yine günde 3 kez bu şeklinde kullanılabiliyor. Uçucu yağı daha fazla ilave etmemek lazım. Ayrıca 12 yaş altında da bu buğuğu yapmamak gerekiyor. Biliyorsunuz terpenik maddeler tahriş yedicidir inhalasyon yaparken buğu yaparken e, gözlerin kapalı olması lazım çocuklara ne kadar tembih ederseniz edin e, gözünüzü kapatın diye onlar meraktan açarlar ve o terpenik bileşikler e, gözü tahriş edebilir o nedenle 12 yaş altına buğu yapmamak gerekiyor e, yetişkinler için günde 3-4 kez yapılabilir ama uçacağı miktarı 150 mililitre için 12 damlayı geçmemeli 1 litre sıcak su içerisinde de 15 mililitreyi aşmamak gerekiyor yani yüzde bir daha yoğun olmamalı daha azı daha rahat tolere edilebilir bir bu olabilir bunu unutmayalım Ağız gargarası olarak kullanmak da mümkün. Bu tip ürünler Avrupa Birliği ülkeleri eczanelerinde çok. Bizde de benzeri ürünler yavaş yavaş gelecektir diye düşünüyorum. Kontrol bahsedelim size. Biraz önce de söyledim. Ee, inhalasyon kullanımında 12 yaş altı küçüklere e, çok dikkatli olmak lazım. E, bebeklerde e, de özellikle yani 0-12 yaş arasında e, nelere neden olabiliyor? E, Özellikle solunum durmasına neden olabiliyor. Onun için burun etrafına ve yüze kesinlikle uygulamamak gerekiyor. 0-12 yaş için. Ama yastıklarına damlatmak mümkün. Uçucu, ekaliptüs uçucuya taşıyan ve eczaneden alınacak preparatlar. Almanya örneği ben bunu yaşadığım için söylüyorum size. Almanya'da çocuk doktorları bu hava değişimi grip nezle ve benzeri öksürükte çocuklara ezaneden akaliptus e e uçucu yağının ağırlıkta olduğu uçucu yağ karışımları verirler onları ve çocuğun yastığına e damlatmayı işte odasında e radyatör varsa onun üzerine hafif bir, bir küçük bir kapta su koyup üstüne uçucu yağ damlatmayı önerirler bazen de çocuğun e süvet şortuna kazağına damlatmayı Önerirler. Ama kesinlikle doğrudan cilde, yüze ve burna sürmemek e, gerekiyor. Yan etkileri e, neler? Ekaliptüs e, uçucu yağının. E, seyrek de olsa eğer aşırı doz alınmamışsa, normal dozlarda alınmışsa yani günde e, en fazla 0,6 mililitre, yarım mililitreden birazcık çok olmalı. E, ve bu da bölünerek en az üç'e bölünerek alınmışsa pek yan etkiden söz etmiyoruz. Ama nadiren bazı insanlarda mide bulantısı yapabiliyor, kusmaya neden olabiliyor, mide ağrısı ve yanma yapabiliyor. Bir e, kayıda göre de iki kişi de diareye neden olmuş. Ee, hipoglisemik aktivitesinden dolayı antidiabetik ilaçla e, kullanırken aynı anda ökaliptüs uçucu yağı içeren preparat kullanmamak gerekiyor. Tekrar edelim yapılan araştırmada e, yaprakların e, ve uçucu yağın hipoglisemik aktivitesi de var çok yük, e, güçlü olmamasına rağmen. Ama e, antidiabetik ilaç kullananlar mutlaka çok dikkatli olmalılar. Tercihan önlem olarak da aynı anda kullanmamalarını e, mutlaka onlara hatırlatma, hatırlatmalıyız diye düşünüyorum. Ekaliptüs uçucu yağını dahilen kullanan kişilerde e, hele de yaşlılarda e, ara ara karaciğer enzimlerinin kontrol edilmesi de e, mutlaka sağlamalıyız. Yani onlara hatırlatmalıyız. Hamilelikte ve emziren kişilerde bu e, çok dikkatli kullanmalı, gerekmiyorsa çok önemli olmadıkça da tavsiye etmemeli diye düşünüyorum. Doz aşımı önemli. Doz aşımında ne oluyor? Ekaliptüs uçucu yağını eğer günde 30 ml gibi bir miktarda kullanılacak olursa ölüme neden olabiliyor. Böyle bir kayıt var literatürde. 12 yaş altı çocuklarda bu miktar 4-5 mililitre olabiliyor. Yani 4-5 mililitre eukaliptus su çocuğu alan 12 yaş altı çocuklarda ölüme rastlanmış o nedenle yetişkinlerde 0.6 mililitre ve bunu da 3'e bölerek kullanımına dikkat etmemiz lazım. Yine bir kayıtta 1.2 gram ekaliptüs uçucu yağının oral yolla alınmasında 10 yaşında bir çocukta ölüme neden olduğu kayıtlı. Bunları biz eczacılar olarak bilmek durumundayız insanları uyarma adına. Bir de ekalipt tuz uçucu yağ taşıyan ya da saf etken maddesi olan ökaliptolü taşıyan pastilleri de çok yoğun kullanmamak gerekiyor. Yani günde 2 tane ya da 3 tane pastilden fazla almamak lazım. Çünkü bu maddeler aynı zamanda bütün terpenik bileşikler biliyorsunuz biraz da mukozayı tahriş eder doğrudan değdiği zaman. Bir süre sonra boğazda tahrişe neden olabilir. O da yeni hastalıklara zemin hazırlamış olur. Hani iyilik yapacağız derken zarar vermiş oluruz. O nedenle dikkatli olmak lazım. Evet tekrarladık. Demek ki 0.6 mililitreyi geçmemek. Bunu da 3'e bölerek e, kullanmak lazım. Dahilen e, e, ökaliptüs uçucu yağını. Ökaliptüs uçucu yağının üzerinde çok fazla sayıda e, bilimsel çalışma var. Belki bunları da sizinle paylaşmakta yarar var. Çünkü e, bu bilgiler e, farmakognozinin konusu ve farmakognozi sadece eczacıların ezarcılık meslek bilimi olacağını, olarak öğrendikleri, inceledikleri... ve içinde oldukları bir bilim dalı. Ekaliptüs uçucu yağının... üzerinde yapılan çalışmaları... sizden bile paylaşmadan önce... bir ara verelim. Ben bir lokma suyumu içeyim. Siz de bu arada... kalbimdeki Deniz'i dinleyin. Benim kızımın adı Deniz biliyorsunuz. O yüzden ben bütün Deniz'leri çok severim. Yönetmen Deniz'i de çok seviyorum bu arada. Adı Deniz olan olmayanlar üzülmesinler adı deniz olmayanlar da herkese sevgiler <Gülüyor> Bitsin buraya. Eğer gönüllerde Sevgiye yer yoksa Aşktan söz etmeyi Bırak dalgalara Bir çivit mavisi Renkle yasılsın. Sen Senden hikayemiz Bu kara sevda Aramıza çizildi bu mavi duvar, bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. açıktan söz etmeyi bırak dalgalara bir çivit mavisi renkle yazsın senden hikayemiz bu kara sevda aramızda çizildi bu mavi duvar bakıp bakıp Sevdalı kıyılara var dünya bölün Yordasında ikini sevdamı saklıyor kalbimdeki beni Anlamasa hiçbir bu mavi Yağmurlu bir kış gününde e, denize hasretimizi gidermiş olduk. Kalbimizdeki denizi e, hissetmiş olduk. E, umarım hepimiz sağlıklı, güzel bir yaza hazırlanabiliriz ve güzel bir yaz tatili de yapabiliriz. Bu iyilik dileklerinin ardından e, hasta olmamanız dileğiyle eukaliptus uçucu yağ üzerinde yapılan e, çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Ee, ...anti enflamatuar etkisi var... ...özellikle astımda... Ee, ...bu etki üzerine yapılmış... ...çalışmalarından... E, ...özetler vermek istersem... ...immibolar var... In vitrolar var... Ee, ...klinik çalışmalar var... Ee, bu anti etkide özellikle 1.8 sineolun yapısının glukokortikosteroidlerin yapısına benzerliğinden yola çıkılarak anti etkisi üzerine klinik çalışmalar yapılmış çok sayıda. Bir örnek verecek olursam size 32 tane steroid kullanması gereken yani hep sürekli steroid kullanan buna steroide bağımlı astım hastaları deniyor biliyorsunuz. 32 tane steroide bağımlı bronşiyel astım hastası üzerinde e, plasebo kontrolü de olan çift körlü bir klinik çalışma yapılmış ve hastalara 12 hafta boyunca 3 defa günde 200 mg ekaliptol e e içeren bir preparat verilmiş ya da işte ökaliptol içermeyen e, plasabo bir ürün verilmiş e, oral e, glukokortikosteroid uygulaması e, ise her 3 haftada 2,5 mg azaltılmış e, doz azalmasına yani e, kortikosteroidin e, doz azaltmasına e, ökaliptol verilen 16 e, hastadan 12'si e, tolerans gösterilmiş göstermiş. Placebo grubunda sadece 4 kişi tolerans gösterebilmiş. Astım hastalar üzerinde yapılan bu çalışma biliyorsunuz bir monoterpendir oksijenli monoterpendir ökaliptol ya da öbür adıyla 1-8-siniol anti-enflamatuvar özelliği ilk defa klinik olarak kanıtlanmış olduğu yazılı. Sonuç olarak sistemik olarak uzun süreli ökaliptol içeren preparat kullanımı steroid bağımlısı astım hastalarında bağımlılığı azaltmak için yararlanabilecek gibi gözükmektedir. Bunu bazı hekimler uygulamakta. Başka bir çalışmada 242 tane koa hastası yani kronik obstrüktif akciğer hastası üzerinde de yine çift kör plasebo bir çalışma yapılmış. Ve eukaliptol taşıyan uçucu yağ içeren preparatın mukolitik bronkodilatatör ve anti enflamatuar etkisi araştırılmış. Nasıl yapılmış bu? Kova hastalarına e, tedavi amacıyla verilen ilaçların yanında e, destekleyici olarak 200 mg e, ökaliptol içeren preparat ya da plasebo, e, günde 3 defa 6 ay boyunca verilmiş oldukça uzun bir süre 6 ay e, akciğer fonksiyon testinden alınan sonuçlarda e, ökaliptol e, içeren preparatı kullanan hastalarda akciğerlerin fonksiyonunun daha iyi olduğu saptanmış bu önemli bir şey e, ve e, disnepne oluşumunun da sıklığı yani atakların da e, azal Kaydedilmiş. Ee, bu da gösteriyor ki ekaliptool e, içeren e, fitoterapötiklerin kullanımı, fitofarmasötiklerin kullanımı, e, koa hastalığının neden olduğu krizleri, atakları azaltarak. Kishkoa hastasının yaşam kalitesini yükseltmekte. Bu önemli bir veri diye düşünüyorum. Uçucu yağın, ekaliptol taşıyan, ekaliptos uçucu yağın diğer bütün uçucu yağlar gibi güçlü bir antimikrobiyal aktivitesi var. Özellikle Staphylococcus aureusa, Basillus Siptulus'a karşı, Salmonella, Kulöriensis'e karşı, Enterobacter e, Rogenesis'e karşı bu listeyi uzatmak da mümkün e, çok sayıda e, gram pozitif ve gram negatif e, bakteriye karşı bakterisital etkisi var ekaliptüs uçucu yağının e, ayrıca e, güçlü antiviral etkisi de var e, herpes simplex e, ...tiplerine karşı biliyorsunuz virüsler her gün, e, her dönem e, biraz e, değişerek e, daha e, güçlü hastalık yapacak hale geliyorlar. E, onun için de vir, vir, viral enfeksiyonlara karşı üretilen e, aşılar e, bir virüse karşı etkiliyken bir başkasına etki göstermeyebiliyor... Kerpes simplex'in değişik tiplerine karşı çok güçlü antiviral aktivite gösterdiği saptanmış yapılan bir çalışmada. Bir de hipoglisemik etkisinden bahsedeyim size. Biliyorsunuz Napreler diye bizim bitkiler üzerinde yapılan, dünya üzerinde bitkiler üzerinde yapılan çalışmaları derleyen, izleyen ve bitkiler üzerinde tarama çalışmaları yapan bir büyük merkez ve sistem var. Burada 1200 bitkinin hipoglisemik etkisi araştırıldığında bu bitkiler içerisinde ökaliptus globulusun yani bizim ökaliptus ağacı dediğimiz ağacın yaprakları e, diyabetin neden olduğu semptomları azalttığı gözlenen bitkiler arasında yani bir fitoterapotik e, ajan olarak hipoglisemik ajanlar arasında e, gösteriliyor. Bu da önemli. Etkiyi nasıl gösterdiği de e, tabii tartışılmış ve bunun üzerinde de araştırmalar sürdürülüyor. E, Karaciğerde glikoz depolanmasını e, arttırıyor. Bunun sonucunda da kan glikoz seviyesinin azalması ile hipoglisemik etki gerçekleşiyor aynı zamanda yine bir yayında ökaliptus uçucu yağının ökaliptol içeren ökaliptus uçucu yağının insülini yıkan insülinaz enzimini inhibe ettiği böylece insülinin kan glikoz seviyesini düşürmesini de desteklediği kayıtlı bunu da sizinle paylaşmış olayım Biraz önce söylediğim gibi özellikle antidiabetik ilaç alanların ökaliptus yaprağı ve ökaliptus uçucuğa içeren fitoterapötiklerden uzak durması gerekiyor. Aa, bu antidiabetik e, etkiden e, dolayı e, yapılan e, gönüllü deneklerde yapılan e, çalışmaların sonucunda görülmüş ki e, Diabetin neden olduğu komplikasyonlar azalmış ve aynı zamanda kişi e, kilo alımını da e, kişinin kilo alması da e, engellenmiş e, Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım sonuç olarak ekol başta Eucalyptus globulus yaprağı ve uçucu yağ olmak üzere e, diyabet tedavisi gören kişilerin diyetine eklenerek e, diyabetin neden olduğu komplikasyonların azaltılması düşünülebilir. Ama yukarıda e, biraz önce bahsettiğimiz gibi e, doz tabi çok önemli. E, günde e, 0,6 mililitreyi aşmamak gerekiyor. Bunu da üç'e e bölerek almak var. Bütün uçucu yağlar gibi Ekaliptüs uçucu da antioksidan etki gösteriyor. Onun için e, her yerde baharat tüketim deniyor. Eğer baharat gerçekten baharat olma özelliğini içerdiği uçucu yağından alıyorsa, yani uçucu yağ nedeniyle baharat sanane gibi, kekik gibi, ekaliptüs yaprağı gibi, e, bu e, gerçekten antioksidan etki gösteriyor. Yani baharatın antioksidan etkisinden e, yararlanın diyenler aslında doğru. Doğru söylüyorlar. Ekaliptüs uçucu yağının bir de kullanıldığı başka bir alan var. Sizler de hatırlayacaksınız. E, haricen sürülen romatizmal preparatlarda çok yer alıyor. Burada enerjizik etkisinden kaynaklanıyor. Ekaliptüs ee, uçucu, uçucu yağının ve ekaliptolün enerjizik etkisi üzerinde de çok fazla sayıda çalışma var. Mesela e, asetil salisilik asit e, ile karşılaştırılması e, yapılmış değişik ekaliptüs türlerinin uçucu yağları... E, ve özellikle de haricen ağrı kesici ve romatizmada uygulanan fitoterapötiklerin içerisine giriyor. Antiromatizmal bir takım banyoların bileşimine de giriyor. Ekaliptüs uçucu yağı. Banyolar, tıbbi banyolar yani uçucu yağların eklenerek hazırlandığı banyolar önemli bir destekleyici tedavi. Burada bir parantez aç aromaterapi biliyorsunuz uçucu yağlarla yapılan destekleyici tedavi ekaliptus uçucu da bu alanda en çok kullanılan uçucu yağlardan bir tanesi ee, ılık e, ya da sıcağa yakın e, banyo suyuna ekaliptus uçucu yağı eklendiği zaman e, inhal edilerek soğuk algınlığına e, katkısı oluyor e, aynı zamanda da e, romatizmal e, rahatsızlığı olan kişilerde e, krampları ve ağrıları giderici olarak suyun sıcaklığı ile birlikte e, olumlu etki gösteriyor. Ama e, bu tip banyolarda dikkat edilecek bir şey var. E, kesinlikle e, Yüksek tansiyonlu kişiler yani tansiyon problemi olan kişiler kalp hastaları kalp ve dolaşım hastaları bu tip banyolara girmemeliler ülkemizde özellikle sağlık turizminin gelişmesini istiyoruz. Sağlık turizminde de özellikle tabii yaşlı Avrupa nüfusuna hizmet etmek ve oradan gelir sağlamak hedeflenmeli bence. Ama buralarda mutlaka hekimlerin olması ve tansiyonu yüksek kişilerin, kalp ve dolaşım rahatsızlığı olanların bu banyolara girmemesi lazım. Banyoların aromaterapideki banyoların önemi giderek artıyor. Ve artık fitobalneoterapi denen bir bilim dalı doğdu. Da Biliyorsunuz derslerde bunu hep söylüyoruz. Evet, Ökaliptus uçucu yağı ile söyleyecek şeyler bitmedi daha ama bizim süremiz azalıyor galiba. Ee, en son e, ağız boğaz sağlığında eukaliptus uçucu yağını değerlendirelim isterseniz. Ee, yapılan bir çalışmada diş plağı oluşumunu e, engellediği önemli ölçüde azalttığı saptanmış. E, bundan dolayıdır ki de bütün diş macunlarının diş sularının bileşiminde ökaliptus uçucu yağına ya da onun ana etken maddesi olan %70 dolayına varıyor bazı uçucularda yağlarda ökaliptol bulunuyor. Ökaliptol ile ilgili diş planı da söyledikten sonra belki en son cümlemizi onun böcek kovucu etkisinden de bahsetmemiz lazım. Son yıllarda e, böcek kovucu olarak uçucu yağların kullanılması bizim ülkemizde de yaygınlaşıyor. Ben seneler önce 1990'lı yıllarda e, Almanya'dan döndüğümüzde Almanya eczanelerinin birinde çektiğim bir fotoğrafı hep gösteririm öğrencilere. Dinleyenler belki hatırlayacaklar o dersi. Mediterranean Rising yazıyordu üstünde. Yani Akdeniz ülkelerine seyahate gidecekler için yapılmış e, böcek sinek kovucu uçucuya karışımları küçük spreyler halinde e, ve üzerinde e, Akdeniz'in Akdeniz'e çevresi olan Akdeniz'e kıyısı olan yalnız söyledim Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin de resmi vardı haritada bu bileşimde yani böcek kovucu, sinek kovucu karışımın içerisinde eukaliptus uçucu da vardı osimin bazulikum yani fesleğen uçucu yağ karampil, öjeoniyakaryofillata uçucu da böcek kovucu etkisi nedeniyle bu karışımların içerisinde yer alıyor eukaliptus ve eukaliptus Ekaliptüs uçucuya yağıyla ilgili söyleyecek çok fazla şey var. Ben onun aynı zamanda falkat yapraklarını yani orak biçimindeki yapraklarının da çok estetik olduğunu düşünüyorum. Bitkiler ve doğa sanatın en önemli ilham kaynaklarından biliyorsunuz en çok ilham kaynağı olan sanatçılara e, bitkiler neler diye e, düşünürsek birlikte bulalım. E, mesela Ginkgo biloba son derece estetik bir bitki. E, hani Göte'den günümüze kadar pek çok yazarın, pek çok sanatçının, seramikçinin e, ya da ressamın e, eserine konu olmuştur Ginkgo biloba yaprakları. Viscum album öksü otu e, o da çok estetik bir bitki. Pek çok sanat eserine konu olmuştur. Ben ökaliptüs yapraklarını da bu açıdan çok beğeniyorum. Ara ara resim yapıyorum ben. Hep bir 14 Mayıs'ta yaptığım bitki resimlerinden sergi açmayı hayal ettim. Ama bugüne kadar henüz onu gerçekleştiremedim. Birazcık zaman ayırıp bunu yapmam lazım. Siz de böyle yaşamınıza renk katan mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmelisiniz diye düşünüyorum. Sanat deyince sanat eserlerini en azından izleyerek yaşamını zenginleştiren sevgili Türkan Saylan hocamı burada anmak istiyorum. Ve onun için bestelenmiş olan Umudun Türküsünü paylaşmak istiyorum. Bu arada bir de nefes alayım. İçinizde hep umut olsun, umutsuzluk sözcüğü sözlüğünüzde hiç yer almasın. Hep umutlu olalım ve umudumuz gerçekleşsin. Birbirimize hep olumlu davranalım ve olumlu sonuçlara ulaşalım. Bugünkü programımızda öncelikle ökaliptustan bahsettik. Enine boyuna inceledik ökaliptustu. Şimdi birazcık yaban mersininden bahsedeceğim çünkü krem beri, yaban mersini e, asayi üzümü derken her şey birbirinin içine girmiş vaziyette internet sayfalarını eğer açacak olursanız hele de o koy sepete internet sayfalarında bu mor renkli mavi renkli e, meyveler kırmızı renkli meyveler birbirinin içine girmiş vaziyette e, hepimiz şunu çok iyi bilelim Türkçe yaban mersini dediğimiz ee, Vaksinyum Macrocarpon, e, krem beri olan e, yaban mersini, e, kırmızı renkli meyveleri var. Türkiye'de yetişen bir bitki değil, ithal edilen bir bitki. Ve kırmızı renkli bu e, Vaksinyum Macrocarpon en çok e, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor ve bütün dünyaya neredeyse oradan yollanıyor. Çok fazla sayıda meyve suları halinde tüketimi söz konusu. Preslenmek suretiyle kırmızı renkli antusiyanları meyve suya geçmesi sağlanıyor. Geriye kalan meyve parçaları da kurutularak bazen şekerle işlenerek... Kuru yemiş olarak ya da işte insanlar dolaşım sistemini e, iyileştirsin, diye üretik olsun, zayıflama rejimlerinde kullanılsın diye yiyecek olarak satılıyor. Bizde doğal olarak yetişen e, sevindirici bir şey yavaş yavaş kültürünün de yapılmaya başlanan Vaxinium mirtillus ise mavi renkli meyveleri var. Onun için de buna mavi yemiş denmesi çok e, iyi bir düşünce. Nitekim Giresun'da Vaksinyum Mirtillos'un kültürünü yapan, tarımını yapan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'li bir arkadaşımız. Vaksinyum Mirtillos'un mavi lacivert meyvelerinden dolayı bu bitkiye mavi yemiş denmesi için çalışmada bulundu ve sonucunu da aldı. Artık nasıl taflana, kara yemiş diyorsa Karadenizliler, Giresun başlayarak Vaksinyum Mirtillus'a da ıı, herkesin aktarların dediği gibi yaban mersini ıı, demek yerine ıı, meyveleri mavi renkli olduğu için mavi yemiş demeye başlıyoruz. Ben de bunu sık sık kullanacağım ki hepimiz bunu ıı, benimseyelim ve mavi yemiş deyince ıı, Vaksinyum Mirtillus'u hepimiz hatırlayalım. Aslında ıı, bilimde bir takım terimler e, ortaya çıkar. Bunlar e, kullanılır, benimsenirse kalıcı olur. E, o zaman içinde unutulanlar da e, olur tabii. E, Fitofarmazotiyi bitkisel ilaçlar için e, kullanmayı ben öneriyorum. Herkesin de alıştığını düşünüyorum. Herkesin de benimsediğini düşünüyorum. Fitofarmakokinetik, e, fitofarmakoterapotik e, denmesi de söz konusu. Öyle bir öneri de var şimdi ortada. Bitkisel e, ilaçlara yani standartize bitki ekstrelerinden, bitkisel ürünlerden e, iyi üretim koşullarıyla ilaç ol olma özelliği e, içeren, taşıyan e, bitkisel ilaçlara fitofarmakoterapotik denmesi e, de önerildi. Ama bana çok uzun geliyor. Bilemiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Bakalım fitofarmasötik mi daha çok benimsenecek yoksa fitofarmakoterapotik mi? E, bana kalırsa e, biz bitkisel ilaçların e, bitkisel e, ilaç olma özelliğini, eczaneden halka ulaşması gerektiğini, eczacının buna Danışmanlık yapması gerektiğini e, her kesimi anlatırken toplumun her kesimini anlatırken onların kulaklarında kolayca yer edebilecek ve onların kolayca telaffuz edebilecekleri kolayca e, söyleyebilecekleri terimler e, kullanmalıyız terimler üretmeliyiz. O bakımdan ben fitofarmastötiği çok daha e, sıcak ve akılcı buluyorum fitofarmakoterapotikten. Bunu da sizle paylaşmış olayım. Ee, demek ki Vaxinium mirtillus'a yani... İngilizlerin blueberry ya da bilberry dediği e, mavi lacivert meyvesi olan ve bizim ülkemizde de hem doğal olarak yetişen hem artık kültürü yapılan bitkiye biz de mavi yemiş diyelim kendi aramızda. Çünkü aktarlarda bütün küçük e, mavi morla kırmızı renkli bütün meyvalara neredeyse yaban mersini deniyor. Bir keresinde de berberis meyveları verildi bana. Ben özellikle uğruyorum onlardan neler var tıbbi bitki ürünü olarak diye yaban mersin olarak berberis meyveleri verildi hani vaksinyum meyveleri verilse vaccinium makrokarpon ya da mirtillus hadi ne ama berberis meyveleri verildi dolayısıyla vaksinyum mirtillus meyvelerini artık mavi yemiş diyoruz doğadan gelen sağlığın size önerisi bu o adam gelen sağlıkta Ara ara konuklarımız oluyor. Geçen hafta sevgili Neylan Zırhlıoğlu, Türk oğlunu ağırlamıştık biliyorsunuz. Gelecek haftada büyük bir olasılıkla İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin bir önceki dekanı, yani bir on gün önceki dekanı, sevgili Günay Sarıyer hocamız programda bizlerle olacak. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlık görevini, bir haftadır Sayın Profesör Doktor Ahmet Araman yürütüyor. Buradan Ahmet Araman hocamıza da başarılar dileyelim. Umarım eczacılık için en çok da fitofarmasötikler yani bitkisel ilaçlar için iyi şeyler yapabilir. Evet bu haftada bu kadar. Esen kalın. Doğadan gelen sağlık programı için sorularınızı bekliyoruz. Adresi bir kez daha tekrar edelim. dgs@ieo.org.tr. Doğadan gelen sağlığın ilk harfleri küçük harf. Arada nokta yok. dgs@ İstanbul Eczacı Odası'nın ieo'su bir organizasyon olduğu için bir sivil toplum örgütü olduğu için de org.tr. Hoşça kalın, esen kalın. Profesör Doktor Filiz Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu doğadan gelen sağlık programını dinlediniz.